Elhamdülillah ve salatu ve selamü aleyhi Kaçtığımız bazı gerçekler var. Duymak istemediklerimiz var. Bir insan neden bir şeyleri duymak istemez? İşine gelmez. Onu üzdüğünü, belki dünyevi lezzetlerden kopardığını ya da korktuğunu gösterir. Bugün o gerçeklerden bir tanesi. Hayatımız boyunca belki de bu konuda Neler yazılıyorsa, neler söyleniyorsa, uzak kalmaya gayret ettiğimiz bir mevzuyu biraz cesaretimizi toplayıp gündemimize almaya karar verdik. Rabbimiz Celle Celaluhu güzel bir şekilde anlatmayı, sizlerin de güzel bir şekilde dinlemesini ve hep beraber bunları hayatımıza uygulayabilmeyi, ders almayı nasip eylesin. Amin. Şöyle bir insanın ilk anlarını düşünelim hep beraber. Yani insan şeklinden önce tabiat unsuru olarak neredeydik? Topraktan yaratıldığımız için evet, biz toprak terkibinin içindeydik. Zaman geldi topraktan çıkan bitkilere, oradan da o topraktan çıkan bitkilerle beslenen mahlukata geçtik. Derken babasının sulbüne nutfe olarak intikal eden bir canlıydık. Oradan da annesinin rahmine. Ana rahminde farklı bir hayatımız oldu artık. Orada annemizin içinde bir su torbasının içinde yaşıyor. Annemizden aldığımız kanla besleniyorduk. Biraz zaman geçti. Ve o hayatı, o rahat yeri terk etmek zorunda kaldık. Ve farklı bir aleme, bu dünyaya gözlerimizi açtık. Bu yeni hayat, öncekinden bizim için çok farklı şartlara sahipti. O kadar da rahat değildik. Su içinde yaşamıyorduk ve kanla beslenmemiz mümkün değildi. Nasıl ki anne bedeninden... Dünyaya geldik. Öldükten sonra da başka bir aleme geçeceğiz. Nasıl annemizden dünyaya geldiğimiz zaman farklı şartlar bizi bekliyorsa ahirette de farklı şartlar bizi bekliyor. O hayatın nasıl olacağını merak ediyor musunuz? Bugün bunları konuşacağız. Peki Bunları nereden biliyoruz? Rabbimiz Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'inde ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Vessellem'in hadislerinde, bunları bizlerle paylaşıyor. Çok açık beyanlar var. Birazdan, Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetlerde neler aktarıldığını, hangi hadisi şerifte ne söylendiğine tanıklık edeceksiniz. Peki bunlar ne için? Biz insanların, Dünyada edindiğimiz intibalarla anlayabileceği seviyede anlatımlar. Yani ne olacak o hayatta? Nelerden kaçınmak gerekiyor? Neleri yapmak gerekiyor? Nasıl bir yaratılışta ve nerede biz yaşayacağız? Bunlara ait birçok bilgi Kur'an-ı Kerim'de var. Bizim, şu anda bilmemiz gereken bu fani hayatın bir gün sonuna geleceğimiz yani hangi kıyafeti giyiyorsak benimsiyorsak bizim için trend bugünün tabiriyle veya en son giydiğimiz tarz kefenimiz olacak herkesin üzerine saracağı giyeceği o beyaz kumaş. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde haber verildiğine göre, insanın dünyadaki yaşayışına göre bir kabir hayatı olacak. Kabir, Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayanlar için cennet bahçelerinden bir bahçe. Hayatını Allahu Teala'ya itaatsizlikle yaşayanlar içinse cehennem çukurlarından bir çukur olacak. Bugün konumuz o cehennem. İnsan için kabir hayatı var. Şu an yaşıyor olduğumuz için kabir bizi o kadar korkutuyor ki. Belki laf olarak da olsa korkutuyor. Çünkü gerçek manada çekilmiş olsak bunca yalana, bunca harama acaba düşebilir miydik? Tamam korkuyoruz diyelim. Neden? Çünkü biz şu an yaşıyoruz. Tam zıt bir alem. Hareket edemeyeceğim. Etrafımda bugün gördüğüm insanları göremeyeceğim. Yemek yemeyeceğim. Çok şey söylenebilir. Dünyada şu an edindiğimiz nimetler olmayacak. Ama o kabir hayatından sonra bizi bekleyen başka bir yolculuk daha var. Programımızın başında aktarmaya çalıştığım gibi hiç düşünmek istemediğimiz bir yer. Üçüncü bir hayat daha başlıyor. Annemizden dünyaya geldik bir. Tekrar toprağa döndük iki ve ahiret hayatı karşımızda. Dünyada nasıl bir sınav performansı başardıysak veya getirdiysek başarısızlıkla onun karşılığının verildiği yer. O gün, bütün insanların pişman olduğu bir gün. Müslüman olarak yaşayıp, Müslüman olarak ölen insanlar, neden pişman oluyorlar? Keşke daha fazla güzel amelim olsaydı, daha fazla sadaka verseydim, daha fazla insana yardımcı olsaydım, güzel şeyleri tavsiye etseydim, kötülükten men etmeye çalışsaydım, daha fazla tesbih, daha fazla namazla alakadar olsaydım, Müslümanların pişmanlığı böyle olacak. Günahkarlar ve imansız olarak ölenler de, iman edip günahları terk etmediklerine üzülecek ve şiddetli bir pişmanlık hissiyle kıvranacaklar. Cehenneme düşenlerin feryatları aktarılıyor. Ya Rabbi, ne olur? Bizi bu azaptan kurtar. Dünyaya geri gönderdi. Şimdiye kadar yaptığımız yanlış hareketlerimizi terk edelim. Hep senin istediğin o güzel salih amelleri işleyelim. Ancak Cenab-ı Hak onlara şu cevabı verecek. Fatır Suresi 37. ayet. Biz size düşünüp ibret alacak ve hakikati görecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size bir peygamber geldi ve ikaz etti. Öyleyse tadın azabı. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Böyle bir yer. Zor zamanlar. Dünyada yaşayacağımız yetmiş... Bilemediğiniz 80 yılın içinde de zor zamanlar var. Ama mutlaka bunların bir sonu var. Lütfen düşünün. Şu ana kadar kaç yaşına geldiyseniz mutlaka başınız ağrımıştır ama başınızın ağrısının geçtiği demler de olmuştur. Parasız kaldığınız da olmuştur. Cebinizde az da olsa paranızın olduğu da olmuştur. Güzel haberler de aldığınız olmuştur etrafınızdan veya haberlerde tam tersine sizi moral bozukluğuna düçar eden haberler ve gelişmeler de olmuştur. Yani sonsuza kadar devam etmemiştir dünyada. Lakin o zor yer bir daha ölümün olmayacağı ve gelişmelerin hiçbir insanın tekelinde olmadığı bir yerdir. Belki de o yüzden dinlemek, duymak veya izlemek istemiyoruz. Ama o zor gün gelecek. Müslümanlar içinde, hatta peygamberler içinde. İşte o zor zamanlarda en önemli yardımcımız güzel dinimizdir. Yani nedir bu? İmanlı olmamız ve güzel işler işliyor olmamız. Tam da hutbelerin sonlarında hocalarımızın söylediği gibi Allahu Teala'nın imandan sonra en sevdiği güzel amel sahibi olan insanların ahlakları. İmtihan dünyası bitti. İnsanlar hesaba çekilmeye, ya mükafat almaya ya da ceza görmeye başladı. İslam burada devreye giriyor. Kendisine teslim olanları adı üzerinde selamete çıkarıyor. O kadar yakın ki bize cehennem Allahu Teala'ya sığınıyoruz. Bizzat Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte İbn Mesud radıyallahu an rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdular. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir. Bunu şöyle anlayalım mı? Bugün evimizin, işyerimizin güveni içerisinde, yaşamıza belki güveniyoruz, onun güveni içinde... ''Nasıl olsa param var.'' diyor. O paranın güveni içerisinde kendimizi kandırıyoruz. Bir zaman yaşıyoruz. Ve hiç ölmeyecekmiş gibi bu yaşamak bizim için sanki bir farz olmuş gibi. Aklımızdan bir türlü çıkaramıyoruz dünyayı. Halbuki etrafımızda onca ölen var, akrabalarımız, arkadaşlarımız, haberlerde izlediğimiz insanlar... Hastalıklardan bir anda ölen insanlar. Ölüm bu kadar bize yakın ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi cehennemin de, cennetin de, ayakkabının bağından daha yakın olduğunu unutmaya çalışıyoruz. Ve bunu unutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Peki ayakkabı bağından yakın olması nedir? Ayakkabı, ...hemen bizimle beraber dışarı çıktığımızda. Buna bir misal verilmiş. Öyle ki bir insan diyelim merdivenlerden aşağı inecek. Yukarıda ayakkabısını bağlıyor, üç adım aşağı iniyor, ölüyor. O kişi o ayakkabısını bağladığı saniyeden aşağıdaki ölüm anına kadar... 10 saniye geçirmiş, 10 saniye sonra öleceğini bilmiyor. Ölüm bize bu kadar yakın ve öldükten sonra ya cennetlik ya da Allah korusun cehennemlik oluyoruz. Peki bu cehennem nasıl bir yer? Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler ışığında biraz araştırmaya başlayalım mı? Kur'an-ı Kerim'de cehenneme yedi farklı isim veriliyor. Ya da şöyle diyebiliriz, cehennem için yedi isim kullanılmış. Bir tanesi, hutame. Kızgın ateş anlamında, leza. Yine, alev, dumansız, katıksız alev. Sair, çılgın ve ateşli alev. Haviye. Bir uçurum. Öyle bir uçurum ki düşenlerin bir daha çıkamadığı derin bir uçurum. Cahim, çok büyük, alevleri çok çok yükselen ateş. Bildiğiniz nar, ateş ve en bilinen tabir. Derin kuyu anlamına gelen cehennem. Yedi isim kullanılmış. Değerli kardeşlerim, cehennem her türlü nimeti bizlere veren Allahu Teala'ya karşı kötülük eden kendi nefslerine, nankörlük eden isyankâr olan ve zalim insanların cezalandırılacağı yer Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde bizzat kendisinin sınırlarının olduğunu bunun ihlal edilmesi karşısında ceza alacağını söylüyor insanoğluna buyuruyor ve bunun çok şiddetli olacağını devamlı hatırlatıyor buna rağmen hala itaatsizliğe devam eden ve bana ne diyen insanlar en şiddetli azabı hak etmiş oluyor peki burada makam kim sadece Allahu Teâlâ'dır Günahlarımızı eğer dilerse af buyurur. Dilerse affetmez, dünyada bize imtihanlar verir. Dünyada temizlenmemizi sağlar. Ya da kabirde, kabirde belalar gelir. Ya da Allah korusun, cehennemde. Dilerse, tövbe ettik diyelim, o tövbemiz bazı günahlarımızın silinmesine vesile olur. Eğer dilerse tüm günahlarımızı o bir duamızda, bir tevbemizde af buyurabilir. Allahu Teala'nın bağışlamasının ne kadar çok olduğunu bilmemesi lazım. İsterse her şey olur. Arınır, temizlenir ve azaptan kurtulur insan. Bugün şöyle hasta olanlara başına türlü türlü bela gelen insanlara ne kadar acıyarak bakıyoruz. Dünyada ne kadar dert çekti diye. Halbuki ilerleyen dakikalarda vakit kalırsa anlatmaya çalışacağım. İnsanlar öldükten sonra bu kabir alemine geçiyor ve daha sonra sorgu sual safında şöyle derlermiş. Keşke keşke dünyada çok rahat olmasaydım daha fazla sıkıntılar yaşasaydım da o sabrıma karşılık verilenler daha fazla olsaydı o kadar iyilik ve güzelliğin verildiğini görüyormuş ki insanlar ya değerli kardeşlerim azapta tecelli eden Allahu Teala'nın adaletidir sadece yani biz ne yapıyorsak dünyada onun karşılığını buluyoruz Allahu Teala hiç kimseye zulmetmiyor ve ...haksızlık etmiyor. Bir misal var. Casiye suresinde anlatılır. 28. ayette. Nedir anlatılan? Kıyamet gününde... ...cehennem ortaya çıkınca... ...öylesine sesi duyulacakmış. Sanki bir kükreme gibi. Ama bir aslanın kaplanın kükremesi gibi değil. Sadece tabir böyle. Dehşet verici bir kükreme... Bir sesi gelecek, ardından görüntüsü ortaya çıkınca cehennemin bütün ümmetler dehşetinden dizleri üzerine kapanacaklar. Bunu duymuşsunuzdur. İşte bu bir ayettir. Şöyle buyrulur. Ve sen her ümmeti dizüstü çökmüş, ne olacağını endişeyle bekler görürsün. Her ümmet amel defterini almaya çağrılır. İnsanlar artık cehennemi görmüşlerdir. Cehennem onlara yaklaştırılmıştır. Öyle öfke ve kükreşi vardır ki yine rivayetlerde geçiyor. 500 yıllık mesafeden duyulan bir sestir o. Ve o zaman peygamberler dahil herkes kendi derdine düşecek. Acaba ben? ne olacağım benim halim ne olacak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz vefatına birkaç sene varken çok fazla dua ederdi o dualardan bir tanesi de şöyle aktarılır ey Allah'ım bana senin korkun ile ağlayan iki göz bağışla Hocalarımız sohbetlerinde dile getirirler, duymuşsunuzdur. Gözyaşı dökmek ne kadar güzel bu konuda. Peki ne için gözyaşı? Allahu Teala'dan korktuğundan, günahlarını hatırlayıp ben bunları nasıl yaptım demek ve tevbe esnasında dökülen o gözyaşları. Ey gözlerim, günahıma ağlar mısınız? Ömrüm ellerimden uçtu, gitti de farkından olamadım diyor şair. Aynen onun dediği gibi. Ağlamak o kadar faydalıymış ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Hiçbir mümin düşünülemez ki Allah korkusuyla gözünden sinek başı kadar yaş çıksın ve elmacık kemiğine kadar insin de, o kula cehennem ateşi değilsin. Elmacık kemiğimiz, yanağımızın üstü. Ağladığımız zaman şöyle şıp diye aşağı kayıyor ya, bu benzetme yapılmış. Allah korkusu Celle Celaluhu. Hata işledik. Yine gözyaşı ve tövbe. Yapmayacağımıza samimi olarak söz verdik, ama yine nefsimize yenildik. Bir kez daha gözyaşı ve bir kez daha tevbe. Müslümanlar Allahu Teala'nın gazabından korkmalılar ve kendilerini nefsin arzularına uymaktan sakındırmalılar diyor eserlerde. Zaten bu durum Naziat Suresi'nin 41. ayetinde açıkça buyruluyor. Şöyle ki nefsinin azgın arzularına uyan ve dünya hayatını ahirete tercih edenlerin varacağı yer cehennemdir. Rabbinin makamından ve nefsini azgın arzulardan alıkoyanların varacağı yer ise cennettir. Allahu Teala'nın gazabından kurtulmak sevap kazanmak ve Allahu Teala'nın rahmetine nail olmak isteyenlerin dünyanın sıkıntılarına sabırla katlanmaları, Allah'ın emirlerine uymakta ısrar etmeleri ve günahlardan sakınmaları kaydedilmiş. Mucizeler hayatımızın birçok yerinde, kıssalarda, değil mi? dinlediklerimizdir. Belki de şimdi ilk defa dinleyeceğiniz bir mucizeye şahit olacaksınız. Bu mucize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından sahabelerine gösteriliyor. Rabbimiz celle celaluhu izin verdiğinde biliyorsunuz peygamberlerin gösterdiği olağanüstü hallere mucize diyoruz. Öyle bir olaya şahit oldular ki sizin de şu anda şahitlik edeceğiniz gibi bir ses duydular. Hemen rivayete geçelim, evvela kaynaklarımızı sizlerle paylaşalım. Ebu Hureyre an rivayet ediyor, Müslim'de geçen bir hadisi şeriftir. Şöyle anlatmış, bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber oturuyoruz ansızın düşen bir şeyin sesini duyduk. Tekrar ediyorum. Ansızın düşen bir şeyin sesini duyduk. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu nedir biliyor musunuz? Buyurdular. Biz de Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Şöyle buyurdu. Bu bir taştır. Yetmiş sene evvel cehenneme atılmış, o günden beri aşağı doğru düşüyordu, daha yeni dibine varabildi. Yani bu taş, o duyduğunuz ses, taşa ait o taş, cehennemin dibine düştü, siz de onu az önce duydunuz. Harikulade olaylar bunlar, zaten mucize diyoruz. Normalde insanların, duymayacağı sesler Allahu Teala bir ibret olsun diye vermiş. Buna şahitlik etmişler. Kardeşlerim. Cehennemde neler oluyor? Neler bitiyor? Belki merak ettiniz. Tefsirlerden okudunuz veya meallerden veya hocalarımızın sohbetlerinde rastladınız. Gelin bir tekrar edelim. Ama daha evvelinde bir soruya da cevap vermiş olalım. Bazı kardeşlerimizin şöyle bir kafa karışıklığı oluyor. Efendim cehennem zaten sıcak bir yer. Dünyadaki sıcaklığa hiç benzemeyen bir yer. Orada ateşten yaratılanlar nasıl ceza alacak zaten ateş diye. Buna alimlerimiz 14 asır evvelinde de cevap vermişler. Onu tekrarlayalım. Allahu Teala sadece ateşle azap etmez. Cehennemde birçok azap çeşidi vardır. Gelin bunlardan bazı misaller paylaşalım. En bilineni ateş zaten biliyoruz. Ve öyle bir ateş ki dünya ateşlerinden en az Farklı rivayetler var en azı 60 kat daha sıcak olduğu ama çakmakla tutuşturduğumuz veya çalı çırpı yaktığımız ateş değil evimizdeki ateş dünyadaki bütün ateşleri toplasanız onun en az 60 katı daha kavuran bir ateş bunu biliyorduk şimdi daha ilginç azap çeşitlerine geçelim dondurucu soğukla azap. Bunu siz de bilirsiniz. Soğuk bir havada, özellikle buzlanmış bir havada, sıfırın altındaki derecelerde insanın kulağı, burnu çok çabuk donabilir. Ve kar ile beraber insanların donarak öldüklerini biliyoruz. Ne kadar soğuk olursa o buz parçası elinize alın, o ateş olmadığı halde, Belli bir dakikadan sonra elinizdeki buz eğer eldiveniniz yoksa sizi yakmaya başlar. Dondurucu soğukla da azap olunur. Allahu Teala'nın şeytana soğuk cehennemde de sıcak cehennemde de azap etmeye elbette gücü yeter. Bizim hayatımız boyunca yaptığımız şeyler var. Mesela demir testere yapmışız değil mi insanoğlu olarak demiri kesiyoruz ateşte ateşi yakıyor. Lazerler var mesela. Cisimler elementlerden oluşuyor. Yanıcı gazlar var. Onlar bununla birleşiyor. Şu hale geliyor vesaire. Lakin bizim ve cinlerin, şeytanların yaratılışları bugünkü o bildiğimiz maddelere benzemiyor. Dondurucu soğuk dedik. Sonra yılan, akrep gibi hayvanların sokması ve hadislerde de geçer oldukça büyük olan hayvanlar dünyadaki gibi boyutlarda değil. Bir başka ceza başa topuzlarla vurarak beynin parçalanması aç bırakmak zakkum denilen bir bitkinin yedirilerek bağırsakların parçalanması ki öyleymiş ki Allah-u Teala muhafaza buyursun. İnsanlar susadıkları zaman inlerler, ölmek isterler, ölüm olmadığı için o ölüm acısını çekerler, tekrar etler giydirilir, tekrar yanar, tekrar giydirilir. Hiçbir mola ayrılacak bir vakit unutkanlık yoktur. Ve bu sürekli devam ederken, en son o kadar susanır ki, o zakkum, denilen bitkiden istifade etmek zorunda kalınır. Bu da yendiği zaman yediği gibi insanın tüm bağırsaklarını parçalar. Bir başkası vücudun çok büyütülerek azabın şiddetlendirilmesidir. Yine eserlerde geçer. Allah korusun. Daha çok büyüdüğünüzü düşünün. Yüz metrelik bir vücudunuz var. O kadar tonlarca kilonuz var. Büyüdünüz, daha çok azap oluyor. Daha çok acı hissediyorsunuz. İrinli su içmek, gayya kuyusuna atılmak, uçurumlardan yuvarlanmak, zifiri karanlıkta azap görmek, büyük azap veren o pis kokulara maruz bırakılmak, dünyada bile bir cesedin, bilmiyorum kokusunu aldınız mı, veya bir hayvan leşinin insan nefes alamıyor bırakın o kokunun sizi rahatsız etmesini boğazınıza takılıyor bir asit gibi evet pis kokulara maruz bırakmak da cehennemdeki azap çeşitlerinden bir tanesi en büyük azap da eserlerde yazıyor Allahu Teala'nın kahır sıfatıyla görülmesi bu azap, yani Allahu Teala'nın o kulundan razı olmadığını kulun bilmesi cehennem azaplarından daha çok şiddetli olacak diye buyruluyor. Cehennemde o derece azaplar varmış ki bunları artık yaşamaya başlayınca kafirler bir an önce ölmeyi mahvolup yok olmayı isteyecekler. Lakin bu mümkün olmayacak. Dünyada işkence gören insanlar, eğer Allah yolunda bunu yaşadılarsa zaten şehadet makamını ererler. Sayısını allah Teala'nın bildiği insan, o yola zaten gitmiştir. Kaynayan yağ depolarında eritilen Müslümanlar da, Canlı canlı toprağa gömülenler de, ağacın ortasına konan ve yukarıdan testereyle kesilip ikiye biçilen insanlar da şehadet makamını erdiler. Ama o dünyada sınırlı bir zamanda olmuştu. Peki burada yani cehennemde böyle bir durum var mı yok? İşte kafirler orada o azabı tattıktan sonra ölmeyi isteyecekler. Lakin bu mümkün değil. Çünkü öldüren yok. Hayatta bırakan usandırıcı bir azap var sadece. Kıvranmak var. Dünyada ölüm bazen kurtuluş diye görünüyor. Ama orada ölmek yok. Azaplar dinmiyor. Hayatın tadına da varamıyorlar dünyadaki gibi. Yine Kerim olan kitabımıza dönelim. Şöyle buyruluyor. En büyük ateşe girecek olan bedbaht kimse ise, öğütten kaçınır. Sonra o, ateşte ne ölür, ne de hayat bulur. Şüphesiz mücrimler, cehennem azabında ebedi kalacaklardır. Azapları da hiç hafifletilmez. Ve onlar, Orada bütün ümitlerini keserler. Biz onlara zulmetmedik. Fakat asıl zalim kendileriydi. Orada, ey Malik, Rabbin işimizi bitiriversin. Yani bizi yok etsin diye feryat ederler. O da onlara, siz hep burada kalacaksınız der. Nasıl bir zaman dilimidir? Zuhruf suresinde anlatılan bu yerler. Bir insan yok olmayı neden ister? O yardım çığlıklarının, o işkencelerin manzarasını bir düşünün. O kadar bunalmış ruhlar var ki, tarifini şu an bilemeyeceğimiz, Anlayamayacağımız onca acıdan dolayı bitmiş halde olan tükenmiş bedenleri düşünün ve onların taleplerine verilen cevap kendilerine zerre kadar değer verilmediği bilakis aşağılandıklarını gösteriyor. Peki dünyada birçok insafsız merhametsiz var lakin iyi insanlara da rast geliyoruz. İnançsız olsa da merhametinin diğerlerinden daha iyi olduğu insanlar da oluyor. Peki ahirette durum ne? Oradaki cehennemde görevli meleklerin gözleri, kulakları yani bizi görecekleri, duyacakları bir şeyin olmadığı açıklanıyor eserlerde. Belki de acımamalarından, görevlerini bu şekilde düzgün yapmalarından dolayı, Nasıl bir yerdir? Bu durum yine Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanıyor. El-Furkan Suresi 12 ve 14. ayetler. Cehennem ateşi uzak bir mesafeden kendilerini görünce, onun öfkelenişini, müthiş kaynamasını ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlı olarak, Cehennemin dar bir yerine atıldıkları zaman, orada, yetiş ey helak diye haykırırlar. Fakat, bugün yalnız bir defa helaki çağırmayın, bilakis birçok defalar helake seslenin, denecek. Yani, cehennemdeki şiddetli o azaba çarptırıldıkları zaman, bir an önce ölmeyi, yok olup gitmeyi o kadar çok isteyecekler. Lakin o ağır, anlatılması bile tasviri mümkün olmayan azaptan ölmek ve kurtulmaya da imkan yok. İbrahim Suresi 16 ve 17. Ayetler Orada kendisine kanlı, irinli su içirilir. Yutmaya çalışır ama boğazından geçiremez. Her taraftan ona ölüm gelir. Fakat ölmez. Bunun ardındansa daha ağır bir azap gelir. Bizlerin daha iyi bir kul, dünyaya dalmayan, Ahiretini unutmayan insanlar olmamız için bu kadar ayrıntılı bir şekilde aktarılıyor cehennemdeki durum. Elbette ki dengele gitmek durumundayız. Cehennemi öğrenmeye çalışırken bir taraftan da Allahu Teala'nın rahmetini de konuşmalıyız. Unutmayalım, ibadetlerimiz bizi kurtarmıyor. Elbette ibadetlerimizi yapmamız gerekmekte. İşte yoksa nereye gideceğimiz belli Allah korusun. Ama bir insan ibadeti sayesinde Allah'ın rahmetine kavuşmaz. Allah'ın rahmeti olmadan hiçbir amel, yapılan hiçbir şey bizi kurtaramaz. Benim bu kadar amelim var, şu şu şu olayları yapıyorum diye kibirlenmek, Dünyada sadece belki birkaç tebessümü veya etrafında insanı getirir. Lakin dünyada işlediğimiz ameller ve ibadetler cehennemden kurtulmak için değil, Allahu Teala'nın rızasını kazanmak içindir. Birazdan inşallah efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uzunca bir hadisi şerifi var. Oradan cehennemden madem korkuyoruz, Allahu Teala'dan korkuyoruz dolayısıyla onun Celle Celaluhu bize uyarılarının olduğu yer cehennem onu biliyoruz. Ondan kurtuluşun çareleri var mı? Allahu Teala'nın izniyle var. Kim anlatıyor? Mahşer'de kurtaran amelleri Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor. Birazdan ona geçelim böyle bir denge unsuru olsun. Şimdi bir misafirimiz daha var. Hasan-ı Basri Hazretleri değerli zatlardan. O da bu konuyla alakalı şöyle anlatmış. Kim dünya hayatına gönülden yani aşkla bağlanıp onu gerçek hayata, ahiret hayatına tercih ederse Allahu Teala onu altı ceza ile cezalandırır. Bunların üç tanesi bu dünya hayatında, diğer üç tanesi de ahiret hayatında gerçekleşir. Dünyada zaten maddi kazancı da olsa onun bereketini alamaz. Gönül huzuru duyamaz. Ve mutlaka etrafında bir şeyleri eksik bulur. Bir türlü eksiklerini yerine getiremez. Ahirette de zaten olan olur. Yine sizin şu dünya ateşiniz, cehennem ateşinin yetmiş yüzünden bir parçadır buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu duyan sahabeler merak etmişler. Efendim, cehennem ateşi, dünya ateşi gibi olsaydı, şüphesiz o bile azap için kafi gelirdi demişler. Yetmiş kat daha çok ama... Dünyada da gerçekten küçücük bir yerimiz tutuştuğu zaman, yandığı zaman ne kadar canımız yanıyor. Acıyor değil mi? Buhari ve Müslim'de geçen bir hadisi şerifte de buna benzer bir rivayet var. Onu da seçtim sizler için. Şöyle ki, cehennem ateşi dünya ateşleri üzerine 69 derece daha fazla kılındı. Bu derecelerden her birinin sıcaklığı, bütün dünya ateşlerinin sıcaklığı gibidir. Euzubillah. Birazdan ümit veren o kurtuluş maddelerine geçeceğiz. Ama daha önce Kerim olan kitabımıza bakalım. En-Nisa 56 El-Araf 41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 Allah aziz ve hakimdir. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de yine cehennem ateşinden örtüler vardır. İşte biz, zalimleri böyle cezalandırırız. Onların üstünde ateşten tabakalar, altlarında da yine ateşten tabakalar vardır. İşte Allah,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 ''Onlar bizi yoldan saptırdılar, Rabbimiz. Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle rahmetinden kov.'' derler. Düşünebiliyor musunuz? Kur'an'ın tabirleri bunlar. Deriler değişiyor. Bugün sinir hücrelerinin yer aldığı derimizin bir tabakası var. En dış deri katmanı, en fazla hissin olduğu yer diye bilinir. Yeni yapılan çalışmalarda, derinin ikinci katmanında, sinir hücrelerinin korunduğu gözlenlenmiş. Ve, bir uyuşturucu zerk edildiği zaman, sizin derinizi bırakın, kemiğinizi koparsalar, ameliyatta, Lokal veya diğer şekilde, genel hiç haberimiz bile olmuyor. Ayette buyurulduğu gibi deriler değişiyor, acı duymaz hale geliyor, deriler yeni derilerle değiştiriliyor. Bunları dinleyince aklınıza şu gelmesin: Allahu Teala neden bizi yakmak istiyor? Hemen böyle bir düşünce gelirse başa dönün. Bir dakika. Yakmadığı kullar da var. Peki onlar nasıl bir hayat sürdüler? Ha demek ki adaletle hükmedilmiş. Tam tersine ona dünyada iyilik yapan, işine gelmediği yerde buna kötülük yapan bu benim akrabamdı, bunu kayırayım veya bu şu şu Partiden veya bu cemaatin, cemaatten veya şu kadar para bağışında bulundu diye. Onu kayıran insanlar görebilirsiniz. Haksızlık, adaletin bini bin para dünyada ama orada öyle bir şey yok. Hasılı bunları bir şefkat tokadı olarak dünyada nasıl görmemiz gerekiyorsa, başımıza bir sıkıntı geldi, istediklerimizi elde edemedik. Bazı hastalıklar, ayrılıklar yaşadık. Bizim hakkımızda bizi üzecek şeyler söylediler. Bunlar kulağımıza geldi. Parasız kaldık gibi. Bütün bu imtihanlar bir şefkat tokadı. İşte bugün anlamaya çalıştığımız cehenneme girmeyelim diye. Uyanalım diye. Değerli kardeşlerim. Öyle ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu Uyarıda bulunuyor bizlere cehennem azabını anlatırken. Cehennem ateşi içindekileri yakarak vücutlarını yemeye başlar. Kalplerine kadar varınca durur. Cehennemliklerin vücutları eski hallerine döner. Ateş tekrar onları yakarak yemeye başlar ve kalplerine kadar ulaşır. Bu azap ebediyen bu şekilde devam eder. Allah korusun. Evet şimdi geçelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde belirtilen, bize ümit veren ve madem cehennemin türlü türlü imtihanları, zorlukları, çileleri, azapları var ve bunların çok az bir kısmını okuyabildik. Daha neler var neler bu kadar beni bekleyen zor çetin yollar varken kolay yol var mı peki evet bunlardan 13 tanesini açıklıyor bize cami sayır eserinde geçiyor peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzun bir hadis bu bir rüyasında ki peygamberlerin rüyası bizim rüyalarımıza benzemez o rüyada tam azap olunacakken dünyada yaptığı bir amelden dolayı azap edilmeyen, kurtulan insanları tasvir ediyor bizlere. Bu da bizim için bulunmaz bir nimet. Yani bir başka ifadeyle, şimdi duyacaklarımızı hayatımıza tatbik edersek inşallah kurtulacağız. Nasılmış? Hemen dinleyelim. Ümmetimden bir adam gördüm ki, azap melekleri etrafını sarmıştı. O anda, almış olduğu abdest geldi ve onu kurtardı. Abdest almanın faydası. Ümmetimden bir adam gördüm ki, kendisi için kabir azabı hazırlanmıştı. Namazı geldi ve onu kurtardı. Namaz kılmanın önemi. Ümmetimden bir adam gördüm ki, Şeytanlar etrafını kuşatmıştı. Yaptığı zikirler geldi ve onu kurtardı. Zikir. Ümmetimden bir adam gördüm ki, Susuzluktan dili dışarıya sarkmış soluyordu. Tuttuğu o Ramazan oruçları geldi ve ona su ikram etti. Oruç. Ümmetimden bir adam gördüm ki, Önü karanlık, arkası karanlık, Sağı karanlık, solu karanlık, üstü karanlık, altı karanlıktı. Yaptığı umre ve hac geldi, onu bu karanlıktan çıkardı. Ümmetimden bir adam gördüm ki, ölüm meleği ruhunu almak için gelmişti. Anne ve babasına dünyada yaptığı iyilikler geldi, meleğin o anda ruhunu o şekilde almasına mani oldu. Ümmetimden bir adam gördüm ki, Mü'minlerle konuştuğu halde, Onlar kendisiyle konuşmuyorlardı. Akrabalarıyla olan iyi ilişkileri geldi ve onlara hitaben, Bu akrabalarına iyilik ederdi, dedi. Bunun üzerine onlar da, o zatla orada konuştular. O da onlara karıştı. Akraba, Sıla-i Rahim, Ümmetimden bir adam gördüm ki, cehennemin hararetini elleriyle yüzünden uzaklaştırmaya çalışıyordu. O anda, verdiği sadakalar geldi, üzerine gölge, yüzüne karşı perde oldu. Sadaka, hayır, hasenat. Ümmetimden bir adam gördüm ki, azap zebanileri yanına gelmişti. O anda, iyiliği tavsiye edip, kötülükten sakındırması geldi ve onu bu halden kurtardı. Tebli iyiliği tavsiye etmek, kötülükten sakındırmak. Ümmetimden bir adam gördüm ki korkudan yaş hurma dalının sallanması gibi titriyordu. Allahu Teala'ya olan hüsnü zanlı geldi ve titremesini dindirdi. Yani Allahu Teala beni bağışlayacak. Ben bağışlanacağım. Bağışlaması çok yücedir. Çok geniştir. Ümmetimden bir adam gördüm ki cennet kapılarına kadar geldi fakat kapılar yüzüne kapandı. Getirdiği kelime-i şehadetler geldi elinden tutarak cennete girdirdi. Biz de getirelim buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Elbette ki yapılan iyilikler bizim anladığımız gibi mi geldi oraya? Yani cismani olarak mı? Yoksa bu bir anlatım mıydı? Yani onun vesilesiyle Allahu Teala affetti mi? İşin burasında alacağımız derse bakmak lazım. Çünkü mucizeleri gösteren peygamberler olduğu gibi mucizeyi de olmasına emir veren peygamberleri de yaratan eşi benzeri olmayan Allahu Teala'dır. Af makamı sadece kendinindir. Dolayısıyla kendisi isterse bizler bir gün daha yaşarız. Kendisi murad ederse suyu boğulmadan içeriz. O Celle Celaluhu isterse şu kemik, kas, sinir ve iskeletten oluşan ayaklarımız yürüyebilir. Her şey istemesiyle olur. Ya Rabbi ne olur? Hayırlı ameller işleyen, hayırlı bir şekilde ölen kul haklarından Kurtulmuş, uzaklaşmış, helalleşmiş, ibadetleri makbul olan Müslümanlar olarak ruhlarımızı ne olur? Ahirete gönder, canımızı öyle al. Ya Rabbi Celle Celaluhu, ne olur yetişemiyoruz, evlatlarımızı güzel bir şekilde yetiştirmeyi nasip eyle. Bizden ve onların etrafından da kötü insanları, Kötülük edenleri, büyücüleri, nazar edenleri uzaklaştır. Bizleri ve onları iyi insanlarla karşılaştır. Amin. Değerli dinleyenlerim, Miraç gecesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok şey gördü. Gördüklerinden bir tanesi de hem Ebu Davud'da geçiyor, İbni Ahmet'de geçiyor cehennemdeki insanların hal hareketleriydi. Şöyle buyuruyor. Miraç gecesi bir kısım insanlara uğradım ki karınları evler gibi iriydi. Karınlarının içi yılanlarla doluydu ve bunlar dışarıdan görünüyordu. Ben ey Cibril bunlar kimlerdir diye sordum. Bunlar faiz yiyenlerdir cevabını verdi yine miracı çıkarıldığımda bakırdan tırnaklarla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir topluluğa arastladım. ey Cebrail bunlar kimlerdir diye sordum bunlar gıybet ederek insanların etlerini yiyen ve onların ırzlarına şeref ve haysiyetlerine dil uzatan kimselerdir cevabını verdi buyuruyor Şimdi gelin, ne yapacağız peki? Ne yapmamız lazım? Bize bu aktarılan zaman gelmeden önce, nasıl olsa döneceğiz bir gün Rabbimize, şimdiden dönelim. Nasıl olsa uzun vakitler var diyerek şeytanın kandırmacasına aldanmayalım. Bugün dönelim, bugün teslim olalım. Peki teslim olmak nedir? Ben şuna katılmıyorum. Kur'an'daki bunun hükmünün olmadığına inanıyorum. Bu bana göre değil, mantığıma uymuyor demek değildir. Seni her şeyden çok seven ve sakınan Allahu Teala'nın dediklerine, emirlerine uymaktan başka bir şansımız yok. Allah-u Teala bizi hep uyarıyor. Nasıl olsa tevbe ederim, affedilirim diye kanmamamızı buyuruyor. Günahlara dalayım, nasıl olsa bir tevbe ederim diye aman kendinizi aşırı ümitle beslemeyin. Nice insanın imansız gitmesine vesile olan bir tuzaktır bu. Bugün maalesef Allahü Teala'nın haramlarını işledikten sonra ölen milyonlarca insan görüyoruz. Maalesef haram olduğu belli ki o yerlerin isimlerini söylemeyeceğim müsaade buyurun ama tahmin edebiliyorsunuz o yere giden şu hal üzere ölen ve imanını kurtaramadan giden insanlar da oluyor ki bunları sadece Allahu Teala bilir. Kimin nasıl gittiğini bizler bilemiyoruz. O sebeple yarın, öbür gün, bir sonraki gün, 3 sene sonra değil. Biz bugün sanki son günümüzmüş gibi yaşayalım. Bakın. Etrafımızda patır patır insanlar ölüp gidiyor. Hastalıklar, trafik kazaları, cinayetler, neler neler. O insanlar da belki bizler gibi haberleri izlediler, gazeteleri okudular, radyodan dinlediler, vah vah ettiler. Şurada bu kadar kişi ölmüş, böyle olmuş. Ama onlardan biri oldu onlarda. Biz de bugün bir masal gibi dinlemeyelim bunları. Rabbimiz Celle Celaluhundan niyazımız, bunları doğru şekilde anlamak ve doğru şekilde hayatımıza tatbik etmektir. Ya Rabbi, Bizi hakkı hak olarak bilip, o yolda ilerlemeyi, kötü olanı kötü olarak bilip, ondan korkmayı nasip eyle. Ne olur, bizlere iman üzere yaşayıp, imanlı bir şekilde ölmeyi nasip buyurduğun gibi, diğer insanların namaza başlamasına, imanını güçlendirmelerine, kuvvetlendirmelerine, kötülüklerden uzaklaşmalarına bizleri vesile eyle ve ne olur, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında bizleri toparla. Amin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammed benim.